やあいゆうは الذين آمنوا اتقوا ل ل ه حق تقاته و لا تموتن إلا و أ ن ت م مسلمون يا ايها الناس ا ت ق و ال ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إن الله كان عليكم رقيبا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 カディシタジカスムカディシムゼンニューマルトカスムイキビンオンベスペシャンベグニューサーオンドクズオトズダビクドムヤンンダ Grant Sarayı Düğün Salonunda İnşallah oğlu、e, Hikmet'in düğünü vardır. Bütün kardeşler davetli. Düğün salonunda sadece erkekler olacakmış. Bu da bilginiz İnşallah. Evet. Kaldığımız yerden İmam Buhari rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El Edebül Müfred adlı kitabımıza devam ediyoruz. Bugün 390 numaralı hadise ulaştık.、Hı. evet 390 ediyetlere karşı sahurlu olmak Abdullah İfni Mesud şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce ganimet mallarını paylaştırdığı gibi bir ganimet taksim, taksimi yaptı. Bunun üzerine ensardan bir adam dedi ki Allah'a emin ederim bu aziz, yüce, aziz ve yüce olan Allah'ın rızası arzu edilmeden yapılan bir paylaştırmadır. Ben de o adama muhakkak ki ben bu sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim dedim. Ve hemen Peygamber Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. O ashabıyla beraberdir. Ona bunu gizlice söyledi. Bu söz ona çok ağır geldi ve yüzü değişti. Öyle öfkelendi ki ben keşke ona haber vermeseydim diye abzu ettim. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçekten Musa'ya bundan daha çok eziyet edildi ve o yılmadan mücadelesine devam ederek sabretti. Evet. Evet. Allah Resulu Salallahu Aleyhi ve Selleme yaptığı bütün savaşlarda elde etmiş oldukları olduğu ganiyyeti sahabesi arasında, savaşa katılanlar arasında, mücavhidler arasında taksim ederdi. Ganiyyet meselesi Allah Resulu Aleyhisselatüsselamın haber verdiği gibi daha önce diyor ganiyyetler、e, haramdı. Bir peygamber ashabı ile beraber savaşa katıldığı zaman elde edilen ganimetler savaştan sonra bir yere toplanır. Gökten bir ateş gelir, o ganimetleri yutar giderdi. Hatta bir keresinde yine böyle bir savaş esnasında ganimetler toplanıyor, ama bir türlü gökten, semadan bir ateş gelip onu yutup gitmiyor. Sonunda. Peygamberleri diyor ki, komutanları, muhakkak sizin içerisinden bir kişi bu ganimetlerden bir şey aldı, çaldı. Araştırıldığında kendisi, birisinin oradan, ordundan birisinin işte büyük bir hayvan başlığı olarak bir altını çaldığı tespit ediliyor. O da getirip ganimete koyduğu zaman işte gökyüzünden bir ateş geliyor ve ganimeti alıp götürüyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce haram kılınıp da bana helal kırınan şeyler arasından bir tanesi de nedir? Ganimet buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve benim rızkım da mızrağımın gölgesi altındadır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hüneyn günü, Bazı kimselere pay verirken bazılarına daha fazla pay veriyor. Bunlardan bir tanesi Akra ibn-i Hadis'e yüz tane deve veriyor. Ve yine Uyeyni'ye aynı şekilde yüz tane deve veriyor. Ve o anda Arap, Arapların ileri gelenlerine o paydan çok daha fazla pay veriyor. Ve yine Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben bunu okuyordum. Onlara kalplerini İslam'a ısındırmak için yaptım buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu pay etmede tabi bunu yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ensardan biri bunu görünce diyor ki Vallahi bu öyle bir paylaştırmadır ki Bununla Allah'ın rızası gözetilmemiştir diyor. Böyle bir çıkışta bulunuyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki vallahi ben bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama haber vereceğim. Çünkü bu söz hakikaten mümin olan, Müslüman olan bir kimsenin söyleyeceği bir söz değildir. Belli ki bu adam münafık bir kimse. Ve geliyor sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabından bir topluluk içerisinde otururken geliyor Bunu gizlice sessiz bir şekilde Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselama haber veriyor. Şimdi burada kardeşlerim, eğer bir kimsə ifsat istiyorsa, yani Müslümanların arasında bozgunculuk yapmak istiyorsa, zaten laf taşıması nedir? Helal değildir. Ama burada Eğer nasihat istiyorsa veya sıtık istiyorsa, doğruluk istiyorsa veya Müslümanlara bir ezab, bir kötülük gelmesini istiyorsa, bunu ne yap、e e、gelmesini istemiyor ise bunu haber verebilir. Bunun ikisinin çok güzel ne yapılması, ayırt edilmesi gerekir. Eğer Müslümanlara bir zarar verilecekse veya Müslümanların emrine bir zarar ve gelecekse, bunu gelip haber vermesinde herhangi bir sıkıntı yoktur bu caizdir. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca, yani paydan eşit bir şekilde paylaştırılmadığı, ki bunu yapan Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, birilerine fazla verirken birilerine ne yapıyor? Az veriyor. Bunu yapan Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu lafı duyunca, yani bu paylaşından Allah Azze ve Celle'nin rızası talep edilmemiştir. Sözünü duyunca bu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama, çok ağır geliyor. Ve hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişiyor. Yüzü kızarıyor. Sahabe diyor ki, radıyallahu anhum, bizler diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neşeli mi, yoksa sinirli mi olduğunu hemen yüzünden anlardık, diyor. Çünkü kalpte ne varsa aynen nedir? Yüzde de o var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet, evet, Müslim'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yüzü değişti kıpkırmızı oldu diyor. Ve dedi ki فَمَنْ يَعَدِلْ اِنَّمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Eğer Allah ve Resulü adil olmazsa kim adil olur dedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada o münafık yani bununla Allah'ın Allah Rızası talep edilmemiştir diyen adam aslında Allah ve Resulü haşa Allah ve Resulü adil olmamıştır. Adaletli adil değildir demiştir haşa. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öyle diyor. فَمَنْ يَعَدِلْ اِلَّمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Eğer Allah ve Resulü adaletli olmazsa kim adaletli olur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulü öfkeleniyor, hatta diyor ki sahabe olayı haber veren ben diyor temenni ettim ki keşke bunu haber vermeseydim diye temenni ettim diyor. Ve hatta bir rivayette bundan sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir olayı haber vermeyeceğim diye sahabe kendine söz veriyor. Sonra diyor ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme muhakkak ki Musa bundan çok daha fazlası eziyete maruz kaldı. Çok daha fazla eziyet gördü ama yine de o sabretti diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Eda'ya karşı sabır denildiği zaman şu akla gelir. İnsan sözlü veya fiili olarak eza'ya karşılık vermemesidir. Kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendi ashabı içerisindeki münafıklar Cevribin Aleyhisselam zaman tarafından haber veriliyor. Allah Rasulü Aleyhisselam biliyor kimin münafık, kimin mümin olduğunu. Ama buna rağmen bazıları diyor ki Ey Allah nasını onları öldürelim. Allah Rasulü diyor ki Hayır öldürmeyin. Sonra derler ki Muhammed ashabını öldürüyor. Bildiği halde ne yapıyor? Yani düşünün birinin münafık olduğunu biliyorsunuz, size karşı geliyor. Yüzünüze gülüyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öbür tarafta gidip ne yapıyor? Haşa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a küfrediyor. Bunu bildiği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onlara hiçbir şey yapmıyor. Ve diyor ki Allah Musa'ya merhamet etsin. Bundan çok daha fazlası eziyete maruz kaldı da o sabretti diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve burada bir rivayette gıybet ve nimimet olarak laf taşıma olarak caiz olan taraflarının beyanı vardır ki burada İbn-i Mesud radıyallahu anh'u haber veriyor ve bu haberine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ne yapmıyor? Karşı、e, gelmiyor. Çünkü burada、e, İslam'a yardım etme vardır ki, ki o nifakın, o münafığın ortaya çıkartılması vardır ki bu da caiz olan bir şeydir ki yine kafirlere karşı tecelsüse etme, onlara araştırmaya ki Müslümanların onların tuzaklarından emin olması içinde ne vardır casusluk, e, caiz e, görülmüştür. Evet, yine burada. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusu ve başına gelen azaya karşı sabretmesinin ve bunu da onu, ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buna teşvik etmesinin bir delili vardır. Evet. 391. Misalların arasını düzetmek. Evvud evvud adam. Dini hükümler doğsun. Cevat ciddine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size ne maldan, oruçtan ve sadakadan daha faziletli bir dereceyi haber verdiğimi buyurdu. Sahabe evet haber verdi diye. Peygamber Allahü Vesselam da şöyle buyurdu: Müslümanların arasını düzetmektir. İnsanların arasını bozmak ise dinin köprü, dinin köprüsü kazıp bitirir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam アラオナビオカム、ヤ i アラオクビオカム。シズラハバーベレイムム。キブラザー、シズボーシェキフダバシュー、アラハサウルアリサラトウサラム。キビチョクセファル、アラハサウルサラム、ウスローボクルラムシュタル、キボー、エティジビルウスルプトウ。ピリルミセンス、ベアシュアジンミサーリネデル、ベアボノンミサーリネデル、ミニンミサーリ、アラハサウルアリサラトウサラム、ボウスロプラ、ウルトメウスローボイナ、ネアプミシュタル、 E, Nazırları şeyleri dikkatleri üzerine çeker Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Burada ela uch bir ucum, sizlere haber vereyim mi? Namazdan, oruçtan ve sadakadan daha üstün bir şeyi. Burada tabii ki nafile olan bir şeyden bahsediyor. Yani nafile olan namazdan, nafile olan oruçtan ve sadakadan. Çünkü sadaka nedir? Nafile bir ibadettir. Burada da nedir namazdan, sıyamdan, sadakadan yani oruçtan ve sadakadan derken nafile olan namazdan, nafile olan、e, oruçtan ve sadakadan daha üstün olan bir şeyi haber vereyim, vereyim mi diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam sahabe evet ver ey Allah'ın Rasulu Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi, dediğinde Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam 私たちの ذات البيني、はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任 ن あ ي たの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの責任はあなたの ف س ا あなたの責任はあなたの責任 ا ل なたの責任はあな Ve insanların arasını bozmak da ne yapar? İnsanın dinini helak eder. Tıpkı nasıl bir、e, makina veya bir、e, ne derler ona ustura saçı tamamen、e, kökünden kazıyorsa işte diyor insanların arasını bozmak da fesat çıkarmak da tıpkı bir usturanın saçı tamamen yok ettiği gibi dini yok eder diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki. Eğer insanların arasını ıslah ederseniz, ıslah edici olursanız, bu aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin ipine sımsıkı sarılma sebebidir. Teferruk ise ve, ve Müslümanlar arasındaki nedir? Birliktir bu. İnsanların arasını açmak, ifsaat etmek ise nedir? Dinde açılmış bir gediktir, yani dini tamamen yok etmektir. Allah korusun. Ve bazı insanların hakikaten Nedir? İnsanların arasını bozmak için sürekli uğraştıklarını, sürekli bir şeyler yaptıklarını, ona gidip laf taşıdıklarını, buna gidip laf taşıdıklarını görürsünüz. İnanın bunların dinden hiçbir nasibi, imandan hiçbir nasipleri yoktur kardeşlerim. Çünkü gerçekten Müslüman olan Allah'a ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Ahiret gününe iman eden insan, her zaman için Allah'ın ipine sımsıkı sarılan, her zaman için cemaatten yana olan ve cemaatten kopmayan insandır. Ama maalesef bugün birileri bir şeyler öğrendiği zaman ilk ne yapar biliyor musunuz kardeşlerim? Hemen cemaatten ayrılır. Ne şeydir ki tek olanla da şeytan her zaman birliktedir. Çünkü ne diyor? Cemaate sarılın çünkü şeytan tek kişiyle ayrılır. Beraberdir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir diyor. Evet. Ve daha önce geçtiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sakın birbirinize nefret etmeyin. Birbirinizden tiksinmeyin. Birbirinizi sevin. Çünkü birbirinden nefret etme nedir? İnsanın bir insanı ne,、e, ne yapar?、E, yok eder. Tıpkı、e, bu diyor ben... Onu saçı tıraş eder demiyorum, muhakkak ki o dini tıraş eder, dini yok eder diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Evet. 392. İbn Abbas dedi Allah Allah'tan korkun <gülüyor> ve aralar aralarınızdaki darlıkları düzeltin. Enfal birinci ayetin tesidine şöyle demiştir: Bu ayet müminlerin Allah'a karşı takva olmaları ve aralarındaki darlıkları düzeltmedikleri için Allah'tan müminlere karşı bir teşvikdir. Evet. アイティキルメ z ィア、アラザヴェジェネイ、イテクオラハ a ォ a リハウザータ e ニコム、i ラザヴェジェネイ、アラザヴェジェネイ、a テクオラハウォーラ、アザヴェジェネイ、イテクオラハフィーオモリコム、ヘリシンズ、アラザヴェジェネイ、ア i ザヴェジェネイ、イテクオラハフィーオモリコム、ヘリシンズ、アラザヴェジェネイ、アラザヴェジ a ネイ、アラザヴェジェネイ、アラララララザヴ l ジェネイ、b n i k ullah, ki,、um um t um、e t アイティー、アラハマ u l ジ bu a y ィ t ア n t e f s ー、r ラ n d e Sakın birbirinize zulmetmeyin, birbirinize düşmanlık beslemeyin ve birbirinizde、e, e, tartışmayın, kavga etmeyin. Allah Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu hidayet ve iyilik,、e, ilim sizin o tartıştığınız veya e, yaptığı, e, zulmettiğiniz her şeyden çok daha hayırlıdır. Emir Keti'ye rahimallah. Allah'ın verdiği hidayet ve ilim her şeyden çok daha E, hayırlıdır. Evet. Ve yine、e, mümin için elde edilen takva ve insanların arasını、e, ayırt etme、e, müminler için en kolay elde edilen bir şey,、e, kolay edilen şeylerden bir tanesidir. Evet. 395. Evet. Ona bakmadım. Aynı da olabilir, zayıf da olabilir. 395... 395... Nezhepleri ayıplamak. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'a rivayet edilmiştir. Şu iki özelliği ümmetim terk etmeyecektir. Evet. Bunlardan biri ölülerin arkasından iyiliklerini sayarak yüksek sesle ağlamak, diğerinde insanların nezheplerinden dolayı rencide edip ayıplamaktır. Evet. Evet. evet. Ee, i̇ki taife veya iki grup vardır ki bunlar bir metimden、e, iki şey vardır ki terkedilmeyecektir ve bunlar cahiliye adetlerinden olduğu halde ümmet bunları terk etmeyecektir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir mucizedir ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ileride olacak bir şeyi ne yapıyor? Haber veriyor. Yani ümmetin bunu ne yapmayacak, terk etmeyecek. Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vassalam'ın bir mucizesi olarak ne yapıyor? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalam bunu haber veriyor. Ve iki şeyden bahsediyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalam. Birincisi en niyaha. Niyaha kardeşlerim, ölünün arkasından onun güzel taraflarını、e, den bahsederek ne yapmak? Sesi yükseltmek veya hani ağıtlar vardı eskiden bilmiyorum belki bazı köylerde hala mevcuttur. Ne yaparlar? İşte onları getirirler belki de ölüyü tanımadığı halde o ne yapar? İşte ağıtlar yakarak insanları da beraber ağlamalarına、e, ağlamalarına katılırlar ki bunu da ne yapıyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam zaten bunu cahiliye adeti olduğunu bildiriyor ve buna rağmen ümmetim ne yapmayacak? terk etmeyecek diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam ikincisi ise ne sebe yani soya ne yapmak kötülemedir diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam şimdi bir rivayette bu iki diye geçiyor Tirmizde gelen rivayette de Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam dört şey vardır ki ümmetim içerisinde bunlar cahiliyet işlerindendir Ve insanlar bunları terk etmeyecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bunlardan bir tanesi el-niyaha yani ölümün arkasından yüksek sesle ağlamak. İkincisi de el-ta'nı fil-ehsad, kö、e, soya kötüleme. Üçüncüsü de adva diyor. Kardeşler Bukhari'de gelen civayette、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bulaşıcı hastalık yoktur diyor. Burada bir deve diyor uyuz hastalığına yakalanır. Daha sonra diyor, ondan da yüz tane deve diyor uyuş hastalığına yakalanır. Peki diyor o ilk deveye uyuş hastalığını geçiren kimdir? Yani burada nedir? Ee, aslında bula hastalıkın bulaşıcılığı diye bir şey nedir? Ee, yoktur. İkincisi de elen,、e, dördüncüsü elenwa diyor. Enwa da kardeşlerim işte falanca yıldız bize ne yaptı? Yağmur verdi sözüdür diyor. Bilmiyorum, belki、e, ben duymadım ama、e, belki Araplarda vardır, belki başka milletlerde vardır.、E, yıldız, yıldıza bağlama, yağmuru yıldıza bağlama, işte falanca yıldız bize yağmur yağdırdı gibi、e, söz söylemektir ki bunlar cahiliye işlerinden olduğu halde ümmetin bunu söylemeye devam edecektir diyor. Çünkü yağmuru indiren kimdir? Ancak ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ne bir ya,、e, yıldız. Ne bir güneş ay bunu ne yapmaz gücü yetmez bu Allah'ın emriledir. Evet. 397. Evet. Hazreti Ayşe, Ayşe'nin ana, ana bir kardeş olduğu olan Abdül Hamid ibn el Tüvey ile rivayet ediliyor. Ayşe radıyallahu anh haber Ayşe radıyallahu anh haber verdi ki yeğeni Abdullah ile. Ayşe'nin bir satışına yahut bir bağışına Allah'a yemin ederim ki ya Ayşe bundan vazgeçer yahut ben onu bundan men ederim dedi. Ayşe bu sözü Abdullah mı söyledi?、Dedi. Oradakiler evet dediler. Ayşe şöyle dedi, Abdullah birimiz beyne bu hareketinden dolayı asla bir kelime konuşmayacak, Allah için bir adat olsun. Hazreti Ayşe'nin İbnü Zübeyri olan zardunu uvalayınca İbnü Zübeyr Medine'ye giderde muadiller araziliğiyle Hazreti Ayşe ile başmak istedi. Hazreti Ayşe Allah'a yemin olsun ki bu konuda asla kimseyi arazi olarak kabul etmem ve asla yapmış olduğum adağını bozmam dedi. İbnü Zübeyr üzerine bu、e, küfür uvalayınca İbnü Zübeyr Ayşe'nin ana tarafından akrabalar olan Beni Zübreye kabilesinde olan Misver İbn Mahrem'e Ve Abdurrahman İbrahim Esret İbn-i Yevud ile konuştu ve bu ikisi ikisine şöyle dedi. Allah aşkına Ayşe'nin evine girebilmeme yardımcı olmanızı istiyorum. Çünkü onun benimle akrabalık ilişkisini kesmek konusunda adatıda bulunması helal değildir. Bunun üzerine Misber ve Abdurrahman ırkalarını İbn-i Dubey'le sararak İbn-i Dubey ile İbn Ayşe'nin evine doğru yöneldiler. Ayşe'nin evine girmek için izin isteyip şöyle dedi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Girebilir miyiz? Hazreti Aisha girdi dedi. Onlar da "Hepiniz gelin" dedi. Onlar da "Hepiniz gelin" dedi. Hazreti Aisha, evet "Hepiniz gelin" dedi. Hazreti Aisha, o ikisinin yanında İbnü'l-Übeyr'in bulunduğunu bilmiyordu. İçeri girdiklerinde İbnü'l-Übeyr erden arkasına gidip teyzesi Aisha'yı kucağındaydı ağlayarak ondan kendisini affetmesini istemeye başladı. Müslüman ilahı Rahman da Hazreti Aisha'ya İbnü'l-Übeyr ile konuşmasını ve onun kabul etmesini ısrar etmeye başladılar. Bismillahirrahmanirrahim gerçekten sen Peygamber Salallahu Aleyhi ve Seliemin kardınları yasakladığını ve bir Müslüman dışında fazla mümin kardeşine zarımlı kalmasını elave olmadığını biliyorsun diyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim <Gülüyor> Hazreti Aisha'e bu hatırlatmalar, uyardmalarla arttıkça Hazreti Aisha de onlara bu konuda adağını hatırlatmayı ve ağlamayı başladı. Ve、evet, bu onunla konuşmama konusunda adağa bulunuyordu. Adağa ise ağır bir sorumluluk düşüyordu. Onlar Hazreti Aişe'ye ısrar edince İlgin Züberi ile konuştu. Sonra bu konudaki adağından dolayı kırk tane köleyi özgürlüğüne kavuşturdu. Kırk köleyi azalt etmesine rağmen adağını bozmuş olmaktan dolayı ve bu olayı devamlı hatırlar ve ağlardı. O kadar ki gözyaşları başörtüsünü ıslatırdı. Evet. Allah razı olsun. Evet. Aişe anamız radıyallahu anha、e, Abdullah İbni Züberi radıyallahu anhunun teyzesidir kardeşler. Ve bu olayda Ayşe anamız radıyallahu anha satmak istediği veya bir、e, hediye olarak vermek istediği bir ev Allah-u Alem、e, olayı gerçekleşiyor. Abdullah İbni Zübeyir ise buna engel olacağını söylüyor. Ve bu haber Ayşe anamıza radıyallahu anhaya ulaştığı zaman Ayşe anamız diyor ki radıyallahu anha bunu o mu söyledi? Evet dediklerinde onunla konuşmayacağına dair yemin ediyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Bu yeminden sonra Ayşe anamız radıyallahu anha yeğeni Abdullah İbni Zübeyir'le bir müddet ne yapmıyor? Konuşmuyor. Ve bu mesafe uzayınca Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anha teyzesi Ayşe anamız radıyallahu anha ile barışmak için araya aracılar koysa da Ayşe anamız bunu ne yapmıyor? Radıyallahu anh'a kabul etmiyor. Bunun üzerine iki tane sahabe ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın sevdiği ve、e, akrabalık olan iki sahabeyle beraber Abdullah İbni Zübeyir de Ayşe anamızın evine gidip izin istiyorlar ve、e, kendisi Ayşe anamıza yani teyzesi radıyallahu anh'a sarılarak özür beyan ediyor ve burada da、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın üç günden fazla Müslümanların Müslümanlara küs kalması, kalmaması gerektiği hadisini söylüyorlar ki burada kendileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini aslında Ayşe Anamız'a radıyallahu anha'ya hatırlatıyorlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla <gülüyor> küs kalması ne yapmaz? Helal olmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam çünkü diyor o ikisi birbirle karşılaştığı zaman ikisi de birbirle sırt döner çeker giderler bu birisin ikisinden hangisi selam verirse diğer küs olduğuna o ondan daha hayırlıdır hadisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisini Ayşe Hanımızın hadi Allahu anhaya ne yapıyorlar、e, hatırlatıyorlar. Kardeşlerin bu hadiste alakalı alemler diyorlar ki, bir Müslümanın Müslüman aküs kalmasıyla alakalı dinimiz ne yapıyor? Ona üç gün müsaade ediyor. Çünkü kardeşler öfke öyle bir şeydir ki, ki insanda tabiatında olan bir şeydir. Hemen ne yapmaz? Çabucak gitmez. İnsanın、e, sakinleşme sahih katen vakit alır. Ki dinimiz bunu en çok en fazda üç yirmi dört saat olarak belirlenmiştir. Bu üç gün geçtikten sonra bile devam ediyorsa o Müslüman her ikiside eğer barışmıyor ise adım atmuyorlarsa ikiside haram işliyorlar demektir kardeşim helal olmaz diyor hadiste Allahü Aşşağısı Aleyhisselatu Vesselam ve yine hadiste ki gelecek eğer o ikisinden hangisi selam verirse ki selam ne yapıyor anında Müslümanların birbirine ülfetini ne yapıyor hemen dezbediyor. ve dargınlığı ortadan çıkartıyor. İşte u ikisinden kayırlı olan odur diyor Allah Rasulü aleyhisselatu ve selam ki Ayşe anımızı, anamız radıyallahu anhaya bu hadis haber verilince kendisi yeğeni Abdullah ibnımızı diye affediyor ve yeminini kefaret olarak da 10 ve fazladan da 30 tane ne yapıyor köle azat ederek yeminini、e, kefaretini yerine getiriyor Ayşe radıyallahu、e, anha Ki Abdullah İbn-i Zübey radıyallahu anh bunu yaparken aynı zamanda akrabalık bağlarının da bitmesini istemiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle hem Kur'an'da、e, akrabalık bağlarının kesilmemesini emrediyor. Evet 398. Müslümanın dargınlığı. Evet. Enes İbn-i Aleyhisselam'ın rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göre buyurdu. Birbirimize karşı din ve düşmanlık karşına girmeyin, birbirimize haset etmeyin, birbirimize karlılık dört çevirmeyin. Sey Allah'ın kulları, birbirinizle kardeşler olun. Bir Müslüman din kardeşinin Müslüman kardeşinin kudret küstürmesi neler olmaz? Evet. En esrâdî Allah'ınhudan gelen rivayette, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam L tabağı kadu birbirinize buz etmeyin. Yani buz sevginin zıttıdır kardeşler. Sevginin zıttı nedir? Sevmeme birbir birinden nefret etmektir. Ve bunun zıttı da nedir? Sevgidir. Şimdi burada insanlar birbirini nefret ettiği zaman aynı zamanda sevgi ne yapar? Ortadan kalkar. Sevginin ortadan kalkmasıyla zaten insanlar birbirine ne yapmaz,、e, ne yapmaya başlarlar, nefret etmeye、e, başlarlar. Yani diyor ki hadiste birbirinizi sevin, birbirinizden nefret etmeyin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ve ayette buyurduğu gibi wa atqasimu bihabli <gülüyor> Allahi cemiyen, walla tafarraku. Allah'ın ipine toptansın, sıkı sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin. Eğer birbirinizi sevmez, nefret ederseniz, bu ne yapar? Ayrılığa sebep olur diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insanın birbirini sevmesi nedir? İctimai yani bir arada olmalarını gerektirir. Ne zaman birbirlerini severlerse insanlar bir arada olurlar. Ama ne zaman ki birbirlerinden nefret ederler, işte o zaman ayrılık meydana gelir. Yani O zaman mana ne yapıyor? Sakın birbirinize buğz etmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinizi sevin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi birbirini sevmeme kardeşlerim nedir? Nasıl başlar? İlk önce kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız. Başı budur. Daha sonra ortası nedir? Nefret edersiniz. Sonuçta ise Düşman olursunuz. Muhabbet ise geldiği zaman ne yapar? İlk başlangıtı mail etmektir. Ortası istemek, sonu ise sevgidir, muhabbetdir kardeşlerim. Ayrılık o yüzden hiçbir zaman ne yapmamıştır, hiçbir zaman övülmemiştir. Allah Azze ve Celle Koranda dediği gibi Allah'ın ipine sim sıkı sarılın hep birlikte. Sonra diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Walathasedu. Sakın birbirinize haset etmeyin. Haset nedir? Bir Müslüman bir Müslümanın üzerinde Allah'ın ona bahsettiği bir nimet görür. Her türlü mal olabilir, can olabilir,、e, nefis olabilir ne bileyim her türlü bir nimet görür ve o nimetin ondan yok olmasını istemektir haset. O yüzden. Allah の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の Çünkü Allah Azze ve Celle Adem'i eliyle yaratmış ve meleklere üstün kılmış. Melekleri onlara ne yapmıştı ona? Melekleri ona sevdi etmelerini emretmiştir. Ve her şeyin isimlerini, isimlerini, her şeyin ismini ne yapmış? Adem Aleyhisselam'a öğretmiştir. Ve şeytan da ona haset ettiğinden dolayı. Ne yapmıştır? Cennetten kovulmaya sebep olmuştur. Tek sebebi hasettir kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle Yahudilerin kitabı Kur'an-ı Kerim'de haset ile、e, e, vasfetmiştir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle kitap ehlinden pek çoğu da hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra kafirler olarak döndürmek isterler diyor. Apaçık iman kendilerine belli olduktan sonra. Belli oluyor. Ne yapıyor? Sırf hasetlerinden dolayı sizleri diyor imanınızdan kafir olarak geri döndürmek isterler diyor Allah Azze ve Celle. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ <gülüyor> فَضْلِهِ Allah'ın diyor ona verdiği, verdiği fazlından dolayı onlar haset mi ediyorlar diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden haset Nedir? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi bütün salih amellerin yok olmasına sebep olur kardeşlerim. Ki hasedin beş tane、e, vechi vardır. Birincisi、e, hasid esad eden kimse başkasına verilen hiçbir nimetten hoşnut olmaz kardeşlerim. Bütün her bir insan üzerindeki nimetin zevale ni yok olmasını ister. İkincisi Allah Azze ve Celle'nin o paylaşımından razı olmaz, öfkelenir. Halbuki yani der ki ya Rabbi bu nimeti niye ona verdin gibi bir isyan içerisinde olur. Üçüncüsü bu Allah'ın fiiline zıttır. Dördüncüsü bu Allah'ın belirlerini, dostlarını bırakıp、e, gitmektir ki, ki onların üzerindeki nimetin zevalini ister. Bu beşincisi de dost,、e, düşmanı olan iblise Bu apacık bir yardım etmektir. Dediğimiz gibi iblisi cennetten çıkaran en büyük sebep Adem aleyhisselamı haset etmesidir kardeşlerim. Ve hasedin beş tane kötü sonucu vardır kardeşlerim. Birincisi ifsaadat ta'a itaatin yok olmasıdır. Ve bu sayede insan kalbinde bir ateş yakar ki bu ateşin odunu da elde ettiği salih amellerdir kardeşlerim. Salih amelleri ne yapar? Yok olur, gider. İkincisi, hasedin getirdiği kötü sonuçların ikincisi de insanın elde ettiği masiyetler ve、e, şerlerdir. Çünkü hasedettiği kişiyi gördüğünde dal kavukluk eder, onun olmadığı zaman onun gıybetini yapar, onun başına bir musibet gelse de gelirse ne yapar? Onunla Alay eder kardeşlerim. Üçüncüsü, hiç faidesi olmadığı halde kendisini yorar. Çünkü ne olursa olsun, nedir? Allah Azze ve Celle nimetleri zaten önceden taksim etmiştir. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yine Allah Azze ve Celle'nin sizin için ta ezelden, ta anne karnındayken sizin için yazdığı rızıktan, nimetten başkası ne yapmayacaktır? Asla ve asla gelmeyecektir. Hasetçinin hasedi de bunu ne yapamaz? Asla ve asla engelleyemez. Hasedin kötü sonuçlarının dördüncüsü de kalbin kör olmasıdır kardeşlerim. Kalbin körleşmesidir. Beşincisi de insanın bundan mahrum olmasıdır ki insan her zaman murat ettiğine ne yapamaz? Ulaşamaz. O yüzden insanın Allah Azza wa Jalla Quranic Keriminde Wakan Hakan ن l a i n a Nasrul Mu'mineen Bizimdur Mu'mineyardum et Mimis Bizimuzerimizabir Hakterdur Allah Azza wa Jalla Walilahil i z ر a t u w a l i r a s u l ل h i Walilmu'mineen Muhakaki is that Allah h n d e r Rasulunundur ün m u m i n e r i n d e r Buyur Allah Azza wa Jalla o is that? Has it? Ee, bir Müslümanın Müslümanı haset etmesi haramdır ve bu haset ondaki nedir? Ee, bir çok kötülüklere sebep olur ki bunları söyledik ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam sakın olaki walatada baru birbirinize yüz çevirmeyin birbirinize sırt dönmeyin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam vakunu ve ibadat Allahı ikhwan'a ''Ey Allah'ın kulları kardeşler olun.'' diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani diyor ki hepiniz Allah'ın kulusunuz. Milletiniz bir, atanız bir, babanız bir. Öyleyse niye birbirinize hate edersiniz? Öyleyse niye birbirinize buz edersiniz? Niye birbirinizi sevmesiniz diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatuhüssem kardeşlikte de tıpkı nesetten yani aynı babadan aynı ne babadan birbirine kardeş olan insanların birbirine beslediği şefkat, merhamet ve muhabbet gibi de nedir? Aynı şekilde mümin kardeşine de şefkatliği, merhameti ve muhabbeti aynı şekilde. ベストであなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ل たはあなたはあなたはあなたはあなたはあな و ق ث ل ا ث あ ل ي ا ل なたはああなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ama üç günün sonunda insanların Müslümanların birbirleri ile olan küslüğünü devam ettirmesi her iki taraf için de nedir? Haramdır kardeşlerim. Ve biraz önce hadiste de dediğimiz gibi onlardan hangisi selamı başlar yani küslüğü bitirirse o ikisinden en hayırlı olanı da odur diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Evet. 399. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı Ebu Eyüp el Ansari, Rabbı Ana Allah Resulun şöyle buyurduğunu veya velayet etti. Hiç kimse, hiç kimse Allah Müslüman kardeşiyle kışkırtılması, helal olmaz. Karşılaşıncaya bir bir tahader, diğerde bir tahader. Evet. Biraz önce de dediğimiz gibi, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Bir Müslümanın bir Müslüman'a üç günden fazla、e, küs kalması helal olmaz, yani bu caiz、e, değildir. Evet. Ve、e, o ikisinden en hayırlısı da selama ilk önce、e, başlayandır. Ki toplumumuzda görüyoruz kardeşlerim. Bir, Müslümanlar birbirlerine küstükleri zaman ilk kestikleri şey nedir? Birbirlerine selamdır. Eğer selamı kesmeseler, selamı devam ettirseseler, o küslük inanın başlamadan orada ne yapar, son bulur. Ama Müslümanların selam dahi her şeyi kestikleri zaman、e, küslük devam eder ve Allah Rəsulü sallallahu aleyhi sselam o ikisinden en hayırlı olanı, en üstün olanı da önce selama başlayan, yani küslüğü bitirendir diyor Allah Rəsulü、e, aleyhi、e, sselam. Evet. 400'ü de alalım. 400 numaralı veyet. Yakın diniyetler. Mustafa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Birbirinize karşı kimde düşmanlık yarışına girmeyin, dünya menfaati için birbirinizle haksız rekabeti ve yarışa girmeyin. Ey Allah kullar kardeş olun. Evet, yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam birbirinize buz etmeyin, kim ve nefret beslemeyin, birbirinizi sevin ve dünyalık şeylerde birbirinizle, birbirinizle yarış etmeyin diyor Allah Rasulü. Aleyhisselatü Vesselam ve Ey Allah'ın kulları kardeşler olun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ Ey Allah'ın kulları diyor. Çünkü ubudiyet dediğimiz kulluk aynı zamanda kardeşliği gerektiren bir vasıftır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye kul olmak, onu Rab, ilah olarak kabul ettiğiniz zaman nedir? Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin yarattığı Müslümanlarla da kardeşlik olmayı gerektiriyor, kulluk bunu gerektiriyor. Eğer Allah'ın kuluysanız ki öylesiniz, öyleyse Allah'ın ey Allah'ın kulları ne yapın kardeşler olun, birbirinize şefkat etmede, birbirinize merhamet göstermede, birbirinize iyilik yapmada, birbirinize yardımlaşmada kardeşler olun. Sakın birbirinizden ayrılmayın. Tefrike yaratmayın diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam birbirinize sevgi beslemede, yardımlaşmada ve hayırlı olmada, hayırda devam edin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, şu hadisde alalım bitirelim inşallah. 401. Nesne rivayet edildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bulurmuştur. İki Müslüman yaptıkları bir hatadan dolayı birbirlerine darılıp ayrılıyorlarsa bu ikisi aziz ve celil olan Allah için veya, veya İslam için birbirlerini sevmiyorlar demektir. Evet. Kardeşlerim, alimlerin konuyla, hadisle alakalı güzel sözleri var. Onları inşallah zikredeyim. Diyor ki bir tanesi, bunların yani iki Müslüman... Eğer birbirinden ayrılıyorsa, bu ikisinden birinin yaptığı günahdan dolayıdır diyor. Katil sonuçu ölüyor. O yüzden bazıları diyor ki, eğer diyor dostun arkadaşın sana karşı tavırları değişiyorsa, değişmişse, birki diyor muhakkak sen bir günah işlemişsin diyor. Hemen git Allah'a tövbe et diyor. Müzeni diyor ki Rhammullah. Eğer kardeşlikle kardeşlerinden bir kabalık, bir sertlik görürsen hemen Allah'a git tövbe et diyor. Çünkü sen muhakkak bir günah işlemişsin diyor. Eğer diyor kardeşlerinden sana karşı bir muhabbet, bir sevgi seli görürsen bil ki diyor sen Allah'a karşı bir taat itaath işlemişsindir. O zaman da Allah'a şükret diyorlar alimler. Allah onlardan razı olsun. Evet, bunlar da Günahların insanlara getirdiği sonuçlardan cezalardan bir tanesi ve insanın her daim kim olursa olsun çünkü Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlar hatalıdır, her zaman hata işlerler ve hata işleyenlerin en hayırlısı da tövbe edenlerdir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatuhis salam. İnsan ne olursa olsun ilmi ne olursa olsun derecesi, makamı ne olursa olsun Hata yapmaya meyyledir çünkü o da bir insandır çünkü en son masum olan en son insan Hazretim Hammed sallallahu aleyhi ve ssellem idi o da 1400 kusur sene önce vefat etti ondan sonra masum insan gelmemiştir kıyamete kadar da gelmeyecektir o yüzden her insan hatalıdır hataların en hayırlısı da o hatasından tövbe ederek dönerdir. Ve her hatanın da muhakkak bir dünyada da ahiret dünyada da ahirette de bir karşılığı vardır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada haber verdiğine göre eğer diyor iki insan Allah için birbirini seven iki insan eğer birbirinden ayrılıyorsa muhakkak o ikisinden biri günah işlemiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden dönsün ne yapsın? Günahına tövbe etsin. Ben o arkadaşımdan niye ayrıldım veya o cemaatten niye ayrıldım diye otursun günahlarına ağlasın günahlarından dolayı tövbe etsin. Allah hepimize bu tövbeyi nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru merhametinle cennetine girdirdiğin アラハラハラハラハラハラハラハラハラ